Allah'ın ilminin değişmezliğini biliyoruz. Kader deyince yazılmış bir yazıdan bahsediyoruz. Peki tam da bu noktada kaderin değişebileceğinden bahseden hadisleri nereye koymamız gerekir? Akaid usulü din alimlerimiz kazayı ikiye ayırmışlar. Kader Allah Teala'nın olmuş olan olacak her şeyi ezeli ilmiyle bilmesi takdir etmesi, murad etmesidir. Kaza da takdir edilen ve bilinen şeyin vakti geldiğinde e, kubbeden fiile çıkmasıdır, vuku bulmasıdır. Kazayı ikiye ayırmışlar, kazayı mübrem ve kazayı muallak diye. Kazayı mübrem kesinleşmiştir, değişmez. İnsan ne yaparsa yapsın takdir tedbiri bozar. Kazayı mübrem kesinleşmiştir, değişmesi söz konusu olmaz. Kazayı muallak ise kulun fiiline talik edilmiştir. Kulun fiiline talik edilmiş olan hususlar kuldan sadır olacak fiile göre şekillenecek, kubbeden fiile çıkacak. Dolayısıyla kulun fiillerini bu noktada e, kaza ve kaderle irtibatlandırmak lazım.